Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır imani konularla alakalı kavramlara yer veriyorduk. Bugün iman kavramının devamı mahiyetinde ilah kavramını işlemeye çalışacağım inşallah. Kur'an-ı Kerim'de 147 yerde ilah kelimesi kullanılır. Kur'an-ı Kerim hemen tüm ayetlerde Allah'ın tek ilah olduğu, başka ilahlara tapılmaması gerektiği ve Allah'a tek ilah olarak nasıl kulluk yapılması e, gerektiği hususunda bilgiler verir. Kur'an sadece ve sadece tek ilah anlamına gelecek tevhidden bahseder, şirkin izalesini öne çıkartır ve tevhidin nasıl hayatımıza yansıması gerektiği dolayısıyla nasıl Allah'a İbadet ve kulluk yapılması icap ettiği ile alakalı bütün ayetlerde bunu gündeme getirir. Dolaylı veya direkt olarak tevhidden bahseder, Allah'ın tek ilahlığını gündeme getirir desek abartmış olmayı sevgili dinleyiciler. Evet, İslam kültürünün en önemli kavramlarından biridir ilah kavramı. Türkçede tanrı anlamına geliyor ilah. Tevhid inancını ve onun karşıtlarını yeterince bilmek için ilah kavramını çok iyi tanımak gerekiyor. Tevhid kelimesinin içinde yer alan ilah kelimesi, ilah kavramı, iman ile şirk yani ortak koşma arasındaki farkı ortaya koyar. Yani terazi durumundadır. Muvahhit bir Müslüman ile müşrik bir kafir arasında temel ölçü, ilah kavramına yaklaşım olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, İlah kelime anlamı olarak sözlükte kulluk edilen, mabut haline getirilen, kendisine yönelinen, alışılan, düşkün olunan demektir. İlah kelimesi Elihe fiilinden bu kökten türemiştir. Elihe fiili yönelmek, düşkün olmak, kulluk yapmak. Örtmek, gizlemek, alışmak gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla ilah kelimesinin de mabut haline getirilmesi yönüyle düşkün olunan, yönelinen, kulluk yapılan anlamlarına geldiğini ifade edebiliriz. Lügat anlamları bu şekilde değerlendirildikten sonra e, kavram olarak, terim olarak anlamına geçersek ilah kendisine ibadet edilen, mabut sayılan şey demektir. Her şeyden çok sevilen, tazim edilen, kutsal varlık anlamında kullanılır. O yüzden tapınılan, kendisine ibadet edilen, üstün sayılan bütün mabutların ortak adı ilahtır. Türkçe'de ilah kelimesini az önce de ifade ettiğim gibi tanrı kelimesiyle karşılarız. Türkçe'deki olumlu veya olumsuz, hak veya batıl tanrılar için kullanılan tanrı kelimesi Arapça'da İlah kavramıyla karşılanır. Batı dillerinde de gat kelimesi veya Fransızca'da diyor kelimesi, Allah anlamından ziyade mabut hak olsun, batıl olsun tapılan sahte ilahlar içinde kullanılma yönüyle tanrı yani ilah karşılığıdır. Allah lafzının zaten tam bir karşılığının olması beklenilmez herhangi bir dile tercüme edilmez zaten, Sıradan bir insanın bile ismi başka bir dile tercüme edilmezken, bütün alemlerin yaratıcısı tek mabut olan gerçek ilah Allah'ın isminin başka bir dile tercüme edilmesi, sözgelimi Türkçe'ye Tanrı diye, e, İngilizce'ye, Almanca'ya işte e, Gat ve benzeri kelimelerle tercüme edilmesi zaten mümkün değildir, doğru da değildir. O yüzden. Türkçe'de tanrı dediğimiz, e, işte Farsça'da hüda kelimesiyle ifade edilen, e, eski dilde yer yer çalap karşılığında kullanılan, batı dillerinde diyor veya gat ifadeleri, tekrar edeyim, ilah kelimesinin karşılığıdır. Bunların çoğulları olabilir, e, sahte mabutlar için bu kelimeler kullanılabilir. O yüzden Allah lafzının değil, tanrı kelimesinin ...karşılıklarıdır, yani ilah kelimesinin tercümesidir bu ifadeler. İslami ıslah da ilah, tapınılan, kendisine ibadet edilen demektir. İlah, ibadet edilmeye yani kudret ve kuvveti önünde saygıyla, huşuyla boyun eğilip... ...kulluk ve itaat edilmeye layık kabul edilen her şeyin ona muhtaç olduğu bir varlık demektir. İlah kelimesi aynı zamanda gizlilik ve esrarengizlik manalarına da gelir ki, böylece ilah görünmez ve ulaşılmaz e, yüksek e, bir mevkide olan e, bir mabud e, anlamına gelir ve böyle kullanılır. İnsanoğlu fıtratı gereği her zaman bir tanrıya, bir ilaha inanma, sığınma, e, bir tanrıdan ya da Yüksek mevkide gördüğü yüce bir varlıktan yardım istemeye muhtaç hissetmiştir kendini. Bu fıtratında vardır. O yüzden bazı şeylerden insan farkında olarak veya olmayarak bilinçli bilinçsiz korkar. Bazı şeylere gücü yetmez ve başkalarından yardım isteme ihtiyacı duyar. Bazı şeylere sığınma gereksinimi duyar. Bazı şeyleri kendinden daha yüce görür. Üstün görür, kendisini onlardan daha aciz hisseder. Bütün ümitlerin bittiği bir yerde görmediği, tanımadığı, hayal etmediği bir gizli ilahtan yardım isteme durumundadır insanoğlu. Çevresinde gördüğü hemen bütün olayların kendi gücünün dışında olduğunun farkındadır. Bu olayları bir gücün yaptığına inanır. Bunlara benzer daha birçok sebepten dolayı insan sığınacak, yönelenecek, dua edecek, ...yardım isteyecek bir kucak, bir sığınak, bir melce arar. Peygamberlerin tebliğ ettiği Allah inancından uzak olan insanlar... ...yaratılışlarında ve pratik hayatlarında bir ilaha, bir tanrıya sığınma ihtiyacını... E, ...hak mabuda yöneltemediklerinden, başka şekillerde batıl yollarla bu ihtiyacı giderirler. Tarihte de, günümüzde de cinsin, dinsiz insan aslında yoktur... Ee, dinsizlik ayrı bir din gibidir İnsanın yine bir inandığı Yüce kabul ettiği Bir değeri vardır En azından kendi düşünce sistemi Kendi hevası arzusu Nefsi istekleri Tanrı yerine konulmuştur O yüzden e, Mutlaka eski dönemlerde Ve şimdiki modern çağlarda Kesinlikle insanın e, Dinsiz Olamayacağı Batıl da olsa, şirk dini de olsa, küfür de olsa bir dine, dinsizlik dini de olsa bir dine bağlı olacağı gibi aynı zamanda bir insan ilahsız yani tanrısız da olamaz. Hiçbir tanrı kabul etmeyen e, ateistlerin de irdelediğimizde mutlaka bir tanrıya inandıklarını değerlendirebiliriz. Kimileri hiçbir tanrıya inanmadığını söylese bile Bunlara ateist diyoruz. Onların içerisinde sığındığı, bağlandığı, yardım istediği, her şeyden çok sevdiği, her şeyden çok büyük saygı duyduğu bir şey mutlaka ama mutlaka vardır. Adına Tanrı demiyorsa da, Allah demiyorsa da yücelttiği bir değer vardır. Tekrar edeyim en azından kendi düşüncesini, kendi arzu ve heveslerini ya da modern ideolojilerden işte demokrasiyi laikliği Efendim kapitalizmi materyalizmi yüceltiği onlara yaratıcılık ve kutsallık atfettiği mutlaka söz konusu olacaktır İşte o yüceltiği saygı duyduğu, önünde eğildiği ya da yüce gördüğü değer onun için bir tanrıdır bir ilahtır Adına o tanrı dememiş olsa da Kur'an-ı Kerim bu konuda nice örnekler sunuyor. Ee, mesela bir takım insanlar kendi görüşlerini, kendi isteklerini, kendi emirlerini, kendi düşünce sistemlerini en üstün ve en doğru görürler. Kendilerini yüceltirler. Kur'an bunlara müstekbir der. Bir dinin emrine uymayı bırakın, toplumda geçerli olan hiçbir kural onları kendi düşünceleri kadar önemli e, gözükmez kendisini o kurallardan daha yüce görür. Başka bir din veya e, kural kendisini bağlamadığı olabilir. Bu tür insanlar bir çeşit kendi keyiflerine, kendi, kendi arzularına, heveslerine uyarlar. Kendi hevalarından başka kutsal, kendi isteklerinden ve görüşlerinden daha üstün bir güç ve daha doğru bir doğru kabul etmezler. Dolayısıyla bunlar Kur'an'ın kendi nefislerini Kur'an ifadesiyle nefsinin kötü arzularını yani hevalarını tanrılaştıran, ilahlaştıran insanlardır. Dolayısıyla mutlaka bir tanrı e, söz konusudur. İnançsız insanın da işte kendisini doğru düşünüyor, doğru görüyor, e, en doğrusunu ben biliyorum, e, başka doğru kabul etmiyorum derken farkında olarak veya olmayarak kendi kötü arzularını, heveslerini, keyfini, nefsinin arzularını tanrılaştırmış oluyor. Kur'an-ı Kerim Furkan suresi 43. ayetinde mal olarak e, bu konuyu gündeme getirir. E, Buyurulur ki mal olarak gördün mü o kendi hevasını yani istek ve arzularını ilah edinen, tanrı edinen kimseyi şimdi onun üzerine sen mi bekçi olacaksın denilir. Dolayısıyla bu ayette kendi nefsi arzularını, hevasını Tanrı edinen insanların piyasada çokça olabileceğini ve bunların e, sağlam bir gözle görülebileceğini, dolayısıyla bunların rahatlıkla tanınabileceğini ifade ediyor. O yüzden sevgili dinleyiciler, ilah zannedilen şey insan üzerinde var kabul edilen, var sayılan bir güç demektir. Bu güç kimine göre ateştir, kimine göre güneştir, e, kimine göre göklerdir, burçlardır, yıldızlardır, e, bazılarına göre maddedir, bazılarına göre işte tabiat, doğa denilen ne olduğu tam değerlendirilmeyen bir şeydir, kimine göre tesadüftür, kimine göre atalarının ruhudur, e, kahramanlardır, bazılarına göre devlet gücü, devlet erkidir, bazılarına göre İyilik veya kötülük tanrılarıdır. Şudur veya budur. Ama mutlaka herkese göre bir güç vardır. Bir kudret vardır. Ee, yüce bir e, kutsallık atfedilen değer vardır. Bu çoğuna göre yaratıcı bir güçtür. Kimine göre de e, e, önünde eğilinecek, yüceliği kabul edilecek, aşırı derecede sevgi veya saygı duyulacak bir özelliktir. Dolayısıyla her insanın böyle bir tanrılaştırdığı, bir veya birden çok nesne vardır. Hatta bazı insanlar veya toplumlar başlarındaki yöneticileri, kralları, e, sultanları ilah veya tanrı ya da en azından yarı tanrı saymışlardır. O yüzden onlar için büyükçe Firavun'un yaptırdığı gibi ehramlar yani e, anıt mezarlar, e, piramitler yaptırmışlar. E, onları Yüceltmek için öldükten sonra bile e, Huzuruna gelip e, Tapınmışlar Saygı duruşlarıyla e, yüceltmişler Ona hediyeler sunmuşlardır e, Dolayısıyla o insanların kimi hayatlarında da e, O topluma kendi tanrılıklarını e, Empoze etmiş ya da dayatmıştır Sözgelimi gelimi Firavun'un e, Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir tanrılık iddia ettiği vurgulanır e, Elinin altındakilere ben sizin en büyük Rabbinizim, ilahınızım e, demişti Firavun. E, Naziat suresi 24. ayette Cenabı Hak bunu bize hatırlatıyordu. Bilindiği gibi Firavun özel isim değil aslında cins isimdir. Yani bir kral demektir, yönetici demektir, devlet adamı demektir. Dolayısıyla e, devlet adamlarının bazılarının kendisini toplumun üzerinde büyük bir değer, büyük bir güç olarak e, gördüklerini, direkt veya dolaylı olarak toplumun rabbi tanrısı ilahı olarak kendilerini düşündüklerini e, Kur'an-ı Kerim bize hatırlatıyor. E, kendisinde böyle bir güç vehmeden e, insanlar e, mümkün zorlamalar veya e, ilkeler, prensipler koyarak kanunlar e, koyarak kendi hayatlarında veya öldükten sonra kendilerini yüceltmelerini putlaştırmalarını isterler veya onlar adına bazıları kalkarlar kraldan fazla kralcı olurlar ya da kralların gözüne girmek için onları tanrılaştırmadan çekinmezler bugün bile böylesine devlet adamlarının varlığını görüyoruz söz gelimi Japon kralları tanrı sayılan Güneş'in oğlu kabul edilirler onlar Güneş tanrısının oğlu olarak toplumu Güneş adına e, yönlendirirler. Dolayısıyla e, Tanrı'nın oğlu olma hasabıyla onlar da Tanrı kabul edilir. O şekilde saygı duyulur, e, itiraz edilmez. E, her dedikleri kanundur. E, prensipleri, ilkeleri, e, bütün insanların, e, ona bağlı vatandaşların e, Tanrı e, buyruğu gibi değerlendirilir. Yine Çin kralları da Tanrı'nın oğlu kabul edilmiştir. E, yine bir çeşit Budist dini olan Lamaların büyüğü Dalai Lama yarı tanrı sayılıyor e, hala Tibet'te e, ve çevrelerinde Hong Kong taraflarında Çin'in bir kısım yerlerinde Hindistan'dan yayıldığı halde oralarda hala e, bir sürü inananı olan e, Dalai Lamaları e, biliyoruz. Dolayısıyla e, bu Dalai Lama e, ilahi bir güç, bir tanrı kabul ediliyor. İşte lamalarda bunlara e, tapıyorlar. Yine birçok ülkede diktatörler tanrı gibi algılanıyor, karşı konulmaz üstün güce sahip kabul ediliyor, her dedikleri yapılması gereken, kızdığı zaman e, işte gazabıyla herkesi cezalandırabilen e, tanrılar gibi e, düşünüldü tarihte. Günümüzde de yer yer e, bu tür e, devlet adamlarının sayısı azalmış olsa da hala söz konusu edilmektedir. E, birçok ülkede... E, bu diktatörler adına e, dikilen heykeller insanların hala secde edercesine saygı gösterdiği birer e, putperest mabedi haline e, gelmiştir. E, nice e, ülkelerde özellikle doğu ülkelerinde e, heykellerin önünde insanlar... E, Cahiliye döneminde puta tapan insanların e, duyduğu e, saygıya benzer bir şekilde hazır ol vaziyetinde saygı sunarak ya da yarı bellerine kadar eğilip rükû ederek değişik şekillerde saygılarını sunarak e, onları e, onların temsil ettiği e, gücü e, tanrılaştırıyorlar. E, böylesine e, yüceltme durumu söz konusu olabiliyor. İnsanlar e, taşa... E, toprağa, tahtaya e, elleriyle yaptıkları heykellere Hz. İbrahim döneminde ondan önce ondan sonra, sonra hala günümüzde bile bazı yerlerde tapma gibi e, seviyesizliğe inebiliyorlar. Dolayısıyla insanların mutlaka birinin önünde eğilmesi birine sevgi ve saygıda Yücelterek tazim etmesi ihtiyacını insan Allah'a karşı kullanmaz ise mutlaka bir ilah buluyor, bulamıyorsa eliyle yapıyor, insanoğlu eliyle yaptığına saygı göstererek tapınma durumuna gidiyor. Bir şairin ifadesiyle, beşerin böyle dalaleti var, putunu kendi yapar, kendi tapar. Tarihte tevhid dininden uzaklaşmış bütün toplumlarda, ...farklı ilah düşünceleri... E, ...gelişmiş... ...ya da ortak bazı tanrıları... ...toplumlar... E, ...kutsal bir mabud... ...olarak değerlendirmişti... ...kimileri inandıkları ilahları adına... ...putlar ve ma mabetler yapmışlar... ...o putlara tapınmışlar... ...heykeller yapmışlar elleriyle... ...hatta cahiliye döneminde... ...öyle olmuş ki insanlar... E, ...yiyecekleri helvadan... E, ...heykelimsi... ...putlar yapıyorlar... Ee, onlara saygı duyuyorlar tapınıyorlar karınları acıkınca da onları e, midelerine indiriveriyorlar yani önlerinde küçülüp eğildikleri saygı duydukları putlaştırdıkları tanrılarına e, az sonra acıktıkları zaman saygısızca e, yeme cüretine gelebiliyorlar böylesine tuhaf, böylesine mantık dışı işler yapılabiliyor bunların bugün de benzer şekilde mantıksız e, tavırlarını e, gören gözler e, şahit olabiliyor. E, az önce yücelttiği, tanrılaştırdığı, toz kondurmadığı, e, simge olarak putlaştırdığı bir değere, bir heykele, bir düşünceye, bir sisteme e, az sonra kendisi bile e, itiraz edebiliyor. E, o kuralı çiğneyebiliyor ya da çiğnenileceğini düşünebiliyor. E, zaten kendisi Yüceltilen değerlerin sahte bir değer olduğu e, kendi e, tapınan insanlar açısından yücelten insanlar açısından bile şu veya bu şekilde değerlendirildiği için bu tür mantıksız veya olumsuz e, e, çocukların bile yapmayacağı seviyesizlikler tarihten beri e, Allah'ı tek hak ilah olarak kabul etmeyen e, insan ve toplumlarda e, görülebiliyor görülebilmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'e göre yer, gök ve her ikisinde olan her şey, bir olan Allah'ın mülküdür, Allah'ın yarattığı kullardır. Ee, yoktan var eden, yalnızca tek ilah olan Allah'tır. Bütün nimetler Allah'ın elindedir, O'nun mülkündedir, O'nun tasarrufundadır. Sonsuz güç ve kuvvet yalnızca Allah'ındır. Bütün işler yani kader, Allah'ın elindedir. Yerde ve gökte olan her şey isteyerek veya istemeyerek, ona, Allah'a boyun eğer, ona itaat eder, ona ibadet eder, onu tesbih eder, ona secde ederler, onu zikrederler. Yerde ve gökte yalnızca onun hükmü, tek ilah olan Allah'ın hükmü geçer. Onun bir benzeri ve eşi yoktur. Hiçbir şey onun dengi olamaz.'' Onun Rabli'nin, ilahlığının, hükmünün, yaratıcılığının ortağı, yardımcısı, benzeri söz konusu değildir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ama her şey ona yani tek ilah olan Allah'a muhtaçtır. Kur'an bu Allah'ın özelliklerinden bahseder, sıfatlarından, isimlerinden bahseder, bize onu özellikleriyle tanıtır. Mutlak anlamda yardım edici sadece o tek ilah olan Allah'tır. Mutlak anlamda ceza verici yine O'dur. Bu anlamda O mutlak ve tek ilahtır. Ondan başka Tanrı, ondan başka ilah, Rab yoktur. İnsanların ilah diye düşündükleri şeylerin ötesinde bir ilahtır. O Allah. İslam bu sıfatları taşıyan Rabbe, ilaha Allah der. Bu isim ilah kavramından yani Tanrı veya kat kelimesinden çok farklı anlamlar taşıyan bir özelliğe sahiptir. Yani benzeri, eşi, ortağı, çoğuluğu olmayan, başka bir sahte Tanrı'ya verilemeyecek, sadece Allah'a isim olarak verilebilecek bir özel isimdir Allah kavramı. Allah, bu kainatın sahibi, bildiğimiz bilmediğimiz bütün evrenlerin Maliki ve Rabbi, mutlak yaratıcı ve azamet sahibi ilahın Özel adıdır. O Esmail Hüsna'sını da sıfatları da toplayan şumullü bir isim ve e, başkasına at verilemeyecek çoğulu olamayan e, muazzam ve özel bir anlamı, özel bir e, kavramı e, niteleyen Allah lafzıdır. Evet sevgili dinleyiciler. İnsanlar tarihten beri birçok ilahlar düşünmüşler. Ee, günümüzde de düşünebiliyorlar ya da ilahlara e, yönelebiliyorlar ama Allah bir tanedir her şeyiyle birdir ve onun hakkında başka, düşün, başka türlü düşünmek başka türlü değerlendirmek de mümkün değildir Allah hem ilahlık yani üluhiyet hem de Rab'lik yani rububiyet bakımından hem de e, hakimlik yani hakimiyet bakımından e, aynı zamanda mülkiyet yani meliklik, sahiplik bakımından bütün güzel sıfatlara, işlevlere, her türlü olumlu özelliklere sahiptir. İlahın Kur'an'da e, iki manası vardır. Kur'an'da ilah kavramı e, daha çok bu iki anlamdan biri için kullanılır. Birincisi, hak olsun batıl olsun bütün insanların kendisine ibadet ettikleri mabuddur. Olumlu veya olumsuz anlamında. Tanrı anlamında kullanılır... ...ilah kelimesi. İkincisi ise... ...gerçek ibadete layık olan... ...gerçek Rab... alemlerin Rabbi olan... ...tek ilah olan... ...başkalarının tümüyle sahte... E, ...uydurma tanrılar olduğu apaçık olan... ...ondan başka... ...bir ilah tapınılması gereken... ...layık olan bir Rab... ...olmayacak olan... E, ...gerçek Rab... ...Allah anlamında kullanılır. Dolayısıyla... Kur'an ilah kelimesini e, hem hak veya batıl Tanrı anlamında hem de hak mabut olan Allah anlamında kullanır. Kişinin inandığı ilah onun ihtiyaçlarını gören, dualarına karşılık veren, sıkıştığı zaman imdadına koşan ve her bakımdan üstün olan bir zat olmalıdır. Yoksa zaten tapınmaya e, onu Tanrı kabul etmeye bir anlam olmayacaktır. İşte bu Tanrı, insanın sahip olmadığı birçok özelliği taşımalıdır. Aynı zamanda da ulaşılamayacak kadar yüce bir makam olmalıdır bu ilahlık makamı. Kimileri bu ilahlarını hayal etmişler, sanal bir Tanrı olarak düşünmüşler, kimileri de onları somut bir şekilde put halinde, heykel halinde cisimlendirmişler, cisimleştirmişlerdir. Birçoğu da insana ait bir takım özellikleri, o heykellere veya o değerlere, ideolojilere, simgelere vermişler. Tanrılarını insan gibi veya bazı insanları tanrı gibi düşünmüşlerdir. Eee sözgelimi Yunan tanrılarını düşünün verin. Yunan tanrıları e, insanlar gibi kavga ederler, birbirlerinin hanımlarına göz koyarlar. Ee, eski İran dini Mazdeizm'in e, sözgelimi iki tanrısı vardır. ...bunlar da birbirleriyle sürtüşür... ...mücadele ederler... ...birisi e, hayır tanrısı... ...birisi şer tanrısıdır... ...yani biri kötülükleri... ...diğerleri iyilikleri e, yaratmıştır... E, ...İran'ın eski dinine göre... ...eski Azteklerin de... ...ilahı zalim bir savaşçı... ...kabul edilir... E, ...daha bunun gibi... E, ...kayda değer veya değmeyen... ...bir sürü ilah anlayışları vardır... ...hatta komik gelecek... E, Affınıza sığınırım. Ee, i̇nsanın e, organına, e, cinsel organına tapan insanlar, e, fallusa tapan insanlar e, ortaya çıkmış. E, B ile başlayan üç harfli bir kelime, bir böcek ismi. B böceğine tapanlar e, olmuş. Hayvanları, hatta işte vahşi veya pis mahlukları tanrılaştıran e, kişiler çıkmış. Kadınları yüceltip tanrılaştıran. ...ya da tanrılarını bir ilahe, bir tanrıça olarak düşünen kişiler çıkmış. Yıldızları, burçları, güneşi, ayı tanrılaştıran insanlar olmuş. Kapitalizmi, komünizmi, laikliği, bazı ideolojileri putlaştıran, onları tanrı yerine koyan, onlardan daha yüce bir değer, daha yüce mutlak bir doğru olmadığı kabul edilen hususlar olmuş. Ölü veya dirilere tapmalar olmuş, mezarları putlaştıranlar olmuş, insanlar böylesine tuhaf e, saymakla bitmeyecek anormal acayip tanrılar e, e, edinmişler, Allah'ı hak mabudu bulamayan insanların böylesine gülünç, böylesine tuhaf e, e, durumlara dünyada bile kendi seviyelerini düşültecek, e, düşürecek, küçültecek anormalliklere gittiklerini görebiliyoruz. Hem tarihte hem günümüzde. Tabii ki böyle e, izzetini kaybeden, kendinden daha aşağılık varlıkların önünde secde eden, e, onların önünde saygı duruşunda bulunan, onları putlaştıran, e, onları tanrılaştıran e, kişilerin ahirette de çok zelil duruma düşecekleri e, kaçınılmaz bir vakadır Çünkü Allah'ın affetmediği tek suç, Allah'a şirk koşulmasıdır. Allah'tan başka ilah, tanrı edinilmesidir. Evet sevgili dinleyiciler. Geçmişte bu tür acayip ve sapık ilah inançları e, çok fazlaydı. E, İslam bu tür bütün ilah düşüncelerini kaldırdı, tarihin çöplüğüne attı. İnsanlar hakkında hak olan Allah inancını toplumlara fikri altyapılarıyla, Güçlü bir inanç sistemiyle insanlara getirdi. E, çünkü tevhidi inanç insanların kendi kafalarından ve eksik görüşlerinden uydurmalarından oluşan bir inanç ve görüş değil. Bizzat insanların Rabbi olan Allah'tan gelmiştir. Onun kitabı ve onun elçisi olan peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırılmıştır. Böylece tevhid dinine iman eden insanlar ilah. Yani Tanrı konusundaki düşüncelerini, inançlarını düzeltebilmişler, olumsuzluklardan kendilerini arındırabilmişlerdir. Allah'ın lütfu sayesinde, rahmeti, e, merhameti sayesinde kitap ve peygamberler göndererek e, akıl ve fıtratında verdiği kendisini bulacak özellikleri takviye ederek e, Allah yardımında e, her, her dönemde bulunmuş tek ilah olarak kendi özelliklerini insanlara tanıtarak sadece kendisine ibadet etmelerini istemiştir. Dolayısıyla insanların kendisi gibi ya da kendisinden daha aciz varlıklar önünde küçülmesini, zillete boyun eğmesini Allah istememiş, insana lütfuyla muamele etmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen, Tarihte olduğu gibi günümüzde de aklını kullanmayan, Kur'an'a kulak vermeyen, peygamberleri dinlemeyen, nice insan denilen, insan zannedilen varlıklar çıkmış. Hala e, insan e, şeklinde görülebilen ama kendi seviyesini kendinden daha alçak varlıklara taparak düşüren konumdaki yaratıklar bu yanlış ilah anlayıçlarının e, seviyesizliklerini sürdürebilmekte. E, dolayısıyla tek ilah olan Allah'a kulluk yapmamanın alçaltıcı problemlerini e, dünyada yaşamakta stresle, bunalımla, huzursuzlukla başkalarına bilinçli veya bilinçsiz zulmetmekle kendilerine zarar vermekle dünya ve ahiretinde huzura giden yolları tıkamakla kendisine ve topluma zarar vermekle e, gösterebiliyorlar dünyadaki kaosun e, bireylerdeki toplumlardaki ülkelerdeki kaosun problemlerin ifsadın zulümlerin tek kaynağı e, söz konusu edilebilir o da Allah'tan başka e, yüceltilen değerlerdir Allah'tan başka tanrı veya ilah kabulüdür e, Allah'tan başka Tartışılmaz, mutlak doğru kabul edilen hükümler, e, prensipler, e, yüceltilen değerler e, söz konusudur. Tüm problemlerin kaynağı budur. Ahiretteki e, cezaların da temel kaynağı bu olacaktır. Dolayısıyla yanlış tanrı anlayışı, e, şirk, insanın kanına giren öldürücü bir mikrop gibidir. Küçük bir mikrop bile insanın vücuduna girip orada yayılma emaresi gösterince nasıl insanın e, sağlıklı fıtrat e, ile getirdiği düzeni bozuluyor, insan hasta oluyor ve giderek ölümcül bir noktaya gidebiliyor, İşte tevhid insandaki sağlıktır, sıhhattir, fıtratın doğuştan getirilen güzel, olumlu değerlerin muhafazasıdır, toplumdan akılsızlık gereği, düşüncesizlik gereği sirayet eden şirk ve sahte ilah anlayışları, ...mikrop gibi insanın zihnine ve gönlüne girdiğinde e, yayılma emaresi gösterecek, insanın düzeni bozulacak, insan tümüyle ölümcül bir hastalığa gidecek. Manevi durumda, manevi özellikler yönüyle insanın huzursuzlukları, şikayetleri, ızdırapları, intihara kadar gidebilecek e, olumsuz yaklaşımları, e, uyuşturucuları deneyecek veya başka insanları öldürmekten onlara zarar verecek vermekten zevk alacak sadistçe bir yaklaşımları kendi hayrını faydasını bile düşünmeyecek şekilde anormallikleri hep bu içlerine gelen giren manevi mikrop, şirk mikrobu yani Allah'tan başkalarını yücelten e, sahte ilah anlayışlarının manevi olarak olumsuzluklarıdır. Bu insanın tüm değerlerini altüst edecek, düzenini bozacak bir e, anormalliktir, manevi bir hastalıktır. Nasıl küçücük bir kibrit çöpü koca ormanı yakıp yıkar mahvederse, şirk de amelleri, doğru bir gidişatı, insanın cennete doğru giden huzurlu bir yapısını, dünya hayatındaki güzelliklerini de mahvedecektir. Bir mikrobu veya kibrit çöpünü nasıl önemsiz, tehlikesiz görmek mümkün değilse, sahte tanrı anlayışını yani şirk yaklaşımını bir elfazı küfrü, bir şirk unsurunu, bir küçük tapınma ama Allah'tan başkasına tapınma özelliğini de küçük görmek, basite almak, önemsiz olarak düşünmek böylesine mümkün değildir, doğru değildir. İnsanın tümüyle mahvolmasına sebep olur. Bir kibritin bütün ormanı e, ...mahvetmeye yettiği gibi... ...bütün bunlara rağmen sevgili dinleyiciler... ...maalesef insanlarımıza... ...abdesti bozan hususlar kadar... ...imanı bozan konular... ...gündeme getirilmez... ...çocuklarımıza Elif Bey öğretme... ...gereği duyduğumuz kadar... ...tek ilah olan Allah'a... ...hakkıyla kulluk yapmak... ...ondan başka tanrılar... ...edinmemek e, konusunu... ...birinci derecede öğretme ihtiyacı... E, ...duyulmaz... ...dolayısıyla... O olmadan hiçbir ibadetin makbul olmayacağı e, her şeyi olumlu her şeyi ancak onunla olumlu hale getirebileceğimiz tevhid e, kavramı içi boşaltılır e, ya da e, lise çağına gelmiş gençler için hala duyulmayan, anlamı bilinmeyen, bir cümleyle olsun izah edilemeyen boş bir kavram olur. Tevhid kelimesini hala ne anlama geldiğini bilmeyen Hatta yeni duyan insanlarımız e, maalesef Az sayıda değildir Bu insanlar la ilahe illallahı Nasıl telaffuz edecekler Ya da telaffuz ettikleri la ilahe illallahı Nasıl anlamlandıracaklar Ya da reddettiklerini e, Söyledikleri ilah kavramının güncel boyutuyla Neleri reddetmeleri Gerektiğini nasıl değerlendirecekler Bunları anneler babalar e, Hocalar ee, çevredeki duyarlı insanlar anlatmazlar, kitaplarda bu konular öncelikli konular arasında yer almazsa insanlarımız bilinçli veya bilinçsiz olarak putlara tapacaklar, Allah'tan başka tanrılar edinecekler, kendi nefislerini veya çevrelerindeki değer verilen e, simgeleri, şiarları, değer verilen değersiz, ee, ...şahsiyetleri veya anlayışları, ideolojileri putlaştıracaklar, tanrılaştıracaklar. Bugün o noktaya gelmiş ki, tarihte be bocağına, böceğine tapıldığı gibi... ...bugün de onlar kadar belki seviyesiz fahişeler yüceltiliyor, onlara tapılabiliyor... Ee, ...onlar e, kutsal bir nesne olarak değerlendirilebiliyor. İşte affedersiniz seks tanrıçası... ...kabul ediliyor bazı e, ahlaksız kadınlar. E, dolayısıyla topçular, popçular, şarkıcılar, sanatçılar, artistler para e, putlaştırılıyor, yüceleştirilebiliyor. Ve insanlar e, Allah'ın dışında ilahlar edinirken kendileri kendi değerlerini tümüyle ayaklar altına alacak kadar e, basit, çirkin, lüzumsuz e, şeylerin önünde eğiliyorlar kendilerini küçültüyorlar, değersizleştirebiliyorlar. Bütün bunlar gerçek mabut olan, tek mabut olan, e, tek ilah olan Allah'ın hakkıyla e, tevhidi anlamda e, kabul edilmemesi yeterli bir şekilde tevhidi inancın insanlarımıza verilmemesinden kaynaklanıyor sevgili dinleyiciler. Evet, günümüzde bu tür anormal e, tanrı anlayışları az sayılmaz. Allah'a ait bir sıfatı veya sıfatları bir başka varlığa veren, onu ilahmış gibi düşünen nice insanlar var. Dolayısıyla zaten Allah'a ait bir özelliği ölü veya diri, insan veya başka bir canlı ya da e, ideoloji veya bir düşünce akımı bir nesne, herhangi bir şey soyut veya somut bir şeye vermek onu ilahlaştırmak, tanrılaştırmak demektir. Allah'a ait hiçbir özellik, hiçbir sıfat Gerçek anlamıyla hiçbir varlığa veya ideolojiye, simgeye verilemez, yoksa şirk söz konusu olur. Dinimizde şirk denilen şey, Allah'a ait bir özelliğin Allah'la birlikte veya Allah'tan ayrı olarak başka bir şeye verilmesidir. Allah'ın yaratma özelliği, öldürmesi, diriltmesi, affetmesi, azap etmesi, yoktan var etmesi, kutsal olma özelliği, nimet vermesi, şifa vermesi... Ee, ölümü takdir etmesi Kadere hükmetmesi Hüküm koyması ve buna benzeyen e, Özellikleri Başka şeylerde başka varlıklarda Var sayılırsa işte onlar Sevgili dinleyiciler ilah haline Getiriliyor demektir İşte bu bağlamda bir kimse Bir kişinin bir kurumun bir başka şeyin Tıpkı tanrı gibi olduğunu düşünmesi Onu ilah sayması Demektir ya da tanrının e, inandığı tek Veya farklı ilahın ee, herhangi bir şeye benzediğini düşünmesi, e, bir insanın işte haşa Allah gibi olacağını e, deyimleriyle ifade etmesi, e, Allah olsa bile şöyle yaparım yapmam demesi e, tümüyle şirkle alakalı e, başka mabutların tanrılaştırılmasıyla alakalı hususlardır. İlah diye düşünülen şey e, insana göre e, düşün, üstün bir varlıktır, yücedir. Çok sevilendir, ondan daha büyük bir şey e, söz konusu değildir. E, bütün bu anlayışlar e, eğer Allah'ın dışında birilerine veriliyorsa mutlaka tanrılaştırma, ilahlaştırma, dolayısıyla şirk koşma söz konusu olur. Günümüzde bu tür e, ilah fikirlerini veya ilaha ait e, davranışları çokça görmek e, maalesef mümkündür. Hele, hele Müslümanım diyenlerde. ...böylesine Allah'ın dışında ilah ve mabut kabul edilmesi e, insanı gerçekten çokça düşündürüyor. Müslümanım diyenlerin ne kadarının ne kadar gerçek manada Müslüman olup olmadığı değerlendiriliyor. Biz bu değerlendirmeyi öncelikle kendi nefsimiz, kendi çoluk çocuğumuz, kendi çevremiz açısından... E, ...şirk olma ihtimali olan her türlü yüceltilen değerlerden uzaklaşma gereği duyarak... E, kendi nefsimize ait çıkarımlar yapmalıyız. Bu konuda kesin delillerimiz olmadansa başkalarını tekfir etme e, aceleciliğine, e, hırsına kapılmamalıyız. Evet sevgili dinleyiciler, çevremizde veya dünyada bugün çokça Allah'tan başka varlıkların ilahlaştırıldığı, tanrılaştırıldığı, putlaştırıldığı söz konusudur. Üzülerek söylemek gerekirse bilimin bu kadar ilerlemesine, işte modern denilen dünyadaki şu kadar gelişme kabul edilen hususların olmasına rağmen insanlar hala geçmişteki cahiller gibi cahiliye dönemini modernleştirerek sapık ilah anlayışlarını terk etmemişler, belki modernize etmişler. Yani şirk cephesinde değişen çok şey yok. Eski insanlar hangi gerekçelerle Allah'la birlikte veya Allah'tan ayrı olarak putlar ediniyor? başka mağbutlar, başka tanrılar ediniyorsa, günümüzde de nice insanlar adına tanrı desin veya demesin, put veya heykel kabul etsin veya etmesin, Allah'tan başka nice ilahların olduğunu kabullenecek davranışlarda, sözlerde, eylemlerde, tavırlarda bulunabiliyorlar. Bugün nice insan atalarının ruhunu, devlet yöneticilerini, kahramanlaştırdığı insanları, Devlet örgütlerini ya da uluslararası örgütleri kuruluşları tıpkı ilah gibi yüceltebiliyorlar, tanrılaştırıp putlaştırabiliyorlar. Bu sahte tanrıların gücünün çok büyük olduğunu, bunlara karşı gelinemez olduğunu, onların kadiri mutlak olduğunu düşünebiliyorlar. Kimi ABD'yi böylesine karşı konulamayacak bir mutlak kudret olarak değerlendiriyor, kimi bombaları yüceltiyor, kimi parayı ...aşırı şekilde... E, ...kutsallaştırıyor. Kimi teknolojiyi... ...çok abartılı... E, ...anlamlar yükleyerek tanrılaştırıyor. Kimi... E, ...vahiy süzgecinden arındırılmış... ...bilimi putlaştırıyor. Kimi... E, ...bazı... ...kafası çalıştığı zannedilen... E, ...yöneticileri, bilim adamlarını... ...yüceltiyor. Kimi ölüleri... ...yüceltiyor. Onlar için... ...özel yatırlar... E, ...ihdas ediyor. E, onların önünde özel e, tapınma merasimleri düzenleyebiliyor ya da onlara kurbanlar kesebiliyor, e, onlara adaklar adayabiliyor, onlara yönelip dua edebiliyor, e, onlara aşırı tazimde bulunuyor, e, yüceltebiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar birer tanrı edinmeyle, birer ilah edinmeyle alakalıdır. Gazetelerin sayfalarında bile sık sık e, açıkça, e, bu ilah edinme anlayışlarının yer yer gündeme geldiğini e, hepimiz e, görüyoruz, şahit oluyoruz. Futbol ilahı, futbol tanrısı, müzik tanrısı e, veya e, müzik ilahesi gibi sanat tanrısı, işte seks tanrıçası e, gibi ifadelerin e, yer yer televizyonlarda, yer yer gazetelerde e, gündeme get getirildiğini e, Müslüman insanlara bile bunların e, tanrı figürüyle lanse edildiğini görüyoruz. Bazen bu at konulmadan ama tanrılaştırma özellikleri değişik sıfatlarla veya aşırı yüceltilerek verildiği görülüyor. Mesela e, star deniliyor bazı e, sanatçı zannedilen e, işte orasını burasını göstermekten başka bir mahareti olmayan e, ahlaksız kimselere yer yer e, yani yıldızlara kildanilerden beri Tapılıyor, e, burçları Tanrı kabul ediyordu. Hazreti İbrahim'in gönderildiği toplumlar biliyorsunuz, yıldızları, ayı, güneşi, e, burçları, e, gök cisimlerini Tanrı kabul ediliyor ediyorlardı. İşte bugün de Tanrılaştırılan, yüceltilen, saygı duyulan, kutsallaştırılan e, bazı e, şarkıcılar, e, artistler, e, rol yapan insanlar. E, ...yerlere sığdırılamıyor... ...göklere çıkartılıyor, yüceltiliyor... ...ve tanrılaştırılarak atlarına... E, e, ...yıldız deniliyor... ...star deniliyor... ...bu ifadeler aslında... E, ...o tanrılaştırma figürleriyle ilgili... ...eski putperestlerin... E, ...yüceltmesiyle alakalıdır... ...yine insanlar... E, ...gök cisimlerinin, yıldızların, burçların... ...kendi kaderlerine etki ettiğini... E, ...değerlendiriyor... E, ...o yüzden... E, Yıldızı barışıyorsa insanlar birbirleriyle kaynaşacağı düşünülüyor. Bir insan ölünce onun yıldızının kaydığı değerlendiriliyor. E, efendim e, falan burçta doğduysa işte e, gökteki burçlar e, onun kaderini şu şekilde tayin ediyor. O burçtakiler gökteki burçlar yıldızlar tarafından e, şöyle e, kader olarak takdir edilen bir özellik içerisinde sunuluyor. Dolayısıyla bütün bunlar sevgili dinleyiciler... E, gök cisimlerini veya yerdeki bazı e, şahsiyetleri e, anlayışları tanrılaştırmak, ilahlaştırmakla alakalıdır. İlah kavramını işlerken ister istemez güncel e, bu tür sapıklıklara da değinmeden e, kavramı işlemek mümkün değildir. E, tabii ki fincancı katırlarını da ürkütmemeye gayret ediyoruz. E, o yüzden bu ee, ...anlatmak istediğim şeylerin e, belki biraz daha devamını siz kendiniz de getirebilirsiniz. İnsanlar maalesef e, günlük hayatlarında dile şarkılarında, türkülerinde, şiirlerinde dile e, ...bu tür e, tanrılaştırdığı e, ifadeleri kullanmaktan çekinmeyecek hale gelebiliyorlar. Bir de tek ilah olarak sadece Allah'a iman ettiğini söyleyen Müslümanlar ya da Müslümanım diyenler bunları söyleyince işin feci durumları ortaya çıkıyor. İşte e, insanlar şarkıcılara veya sevdiği insanlara tapma ifadeleriyle izah edilebilecek sözler kullanıyorlar veya davranışlarda sergiliyorlar. Efendim e, bir şarkıcıyı bir e, işte artisti vesaireyi severken e, onun kulu kölesi olmak onu e, Tanrı gibi görmek şeklinde nice putlaştırılan davranış veya sözlerin e, günlük hayatta görülebildiğini düşünebilirsiniz. Yine şarkılarda veya şarkı sözlerinde şiirlerde işte ey sevgili sana tapıyorum gibi. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım, diz çöküp önünde yıllarca taptım diyebiliyor bir şarkıcı veya bunu dinleyen insanlar alkışlayabiliyorlar, zevkle e, tepki göstermeden bu sözleri e, kabullenebiliyorlar, e, hoşlarına giderek bunları dinleyebiliyorlar. Sadece bu e, şarkı sözü bir tane iki tane olsa e, kaderle alakalı, isyanla alakalı, sevgiliyi yüceltip putlaştırmayla alakalı, işte sevdiğinin e, cennete giderse... Ee, cehenneme giderse bile onunla gitmek istediğini Cennette sevgilisi yoksa orayı önemsemediğini efendim, Sevgilisinin aşırı şekilde yüce olduğunu Ona taptığını Ona itaat ettiğini, boyun eğdiğini, kulluk yaptığını Onu Tanrı kabul ettiğini ifade eden Nice şarkı sözleri, şiir sözleri söz konusudur ee, Bunların örneklerini ...bulmak çok zor değildir... ...ama benim fazla ilgim olmadığı için... ...o örnekleri... ...arayıp bulma gibi... ...bir derde girmedim... ...dolayısıyla maalesef... ...bu tür literatür... ...günlük hayatımızda bile kullanılacak şekilde... ...hemen hepimizin örnek verebileceği cinsten... ...çevremizde görülüp... ...duyalabilecek hususlar haline gelmiştir... ...halbuki bunlar... ...tepkisiz olarak söylenir veya dinlenirse... ...sadece bu sözler bile... Ee, insanın şirk bataklığına düşmesine bütün amellerinin hayırlı amellerinin iptal olmasına Allah'ın affetmeyeceği bir suçun işlenmesine Allah'tan başka bir şeyin ilahlaştırılması anlayışına gidilmesine sebep olabilecektir. O yüzden bir kibrit ateşinin nice feci durumlara sebep olabileceği gibi bir yanlış sözün de bir yanlış inancın da bir yanlış sevginin veya yanlış korkunun da İnsanı ne tür felaketlere götürebileceği e, ilah kavramı sadedinde değerlendirilmesi lazım. İşte bazı şarkılarda geçen sevgiliyi putlaştıran sözler, e, bir sporcuyu överken, bir müzik veya film yıldızını e, üstün görüp örnek sayarken, onun peşinden giderken, e, onu taparcasına severken, ondan başka üstün ve kutsal bir şey düşünmezken insanlar ne tür düşünce veya sözler içerisinde bulunuyorlar? Bunların ilah fikriyle, kavramıyla, şirk anlayışıyla bağlantısı nedir? Bunları Müslümanlar kesinlikle çok iyi değerlendirmesi gerekir. İşte bütün bu yanlış fikirler onu sapık ilah fikrine sürükleyebilir, şirk bataklığına ve ölümcül bir manevi hastalığa sürükleyebilirler. Yine bunlar gibi rejimlerin, devlet adamlarının, diktatörlerinin, tek partilerin, kahramanlaştırılan bazı ölülerin, veya onların koydukları ilkelerin e, Hükümlerin yaptıkları işlerin Uygulamaların çok yüce Olduğu değerlendirilir Bunlara karşı gelinemez bunlar değiştirilemez Mutlaka itaat edilmesi gereken En doğru hususlardır En e, mutlak itaat edilmesi gereken Daha doğrusu olmayan ilkelerdir Düşüncesi onları ilah veya tanrı saymanın Çağdaş görüntüleridir sevgili dinleyiciler Allah'ın hükmüne ters olan Hiçbir hüküm bir insana göre mutlak doğru olamaz, e, ondan yüce değer, ondan daha doğru olmayan bir e, değer olarak düşünülemez, düşünülürse bu bir putlaştırmadır, ilahlaştırma, tanrılaştırmadır, bir şirktir. İnsanlar e, Allah'ın dışında mutlak bir otorite olduğu kabul edilen bir e, olağanüstü bir güç e, varsayılan e, hususlara tanrı gözüyle e, baktığını düşünmesi lazım. Dolayısıyla ...böylesine mutlak doğru, tartışılmaz doğru, her dönemde doğruluğu iptal edilemeyecek kesin prensipler, kesin hükümler değiştirilemeyecek mutlak doğrular vehmeden ve herkesin mutlaka saygı duyulması duyması gerektiği e, önünde eğilmesi yücelmesi gerektiği şeklinde düşündükleri ister ölü ister diri ister hüküm ister e, rejim ister ideoloji ister anlayış ister sevgi veya saygı duyulan bir değer olsun bütün bunlar e, Allah'tan başka ilah edinmenin bir yansımasıdır e, Hatta e, insanların bazı sözleri e, bu Değer verdiği şeyleri yüceltme açısından e, kendileri öyle düşünmeseler bile elfazı küfür sayılabilecek çok tehlikeli, çok, çok riskli sözler vardır. Söz gelimi bir futbol takımını e, ondan daha başka büyük yok ifadeleriyle yüceltmek bir Müslümanın söyleyebileceği, e, rahatsız olmadan dinleyebileceği bir söz e, olamaz. E, allah Ekber söylüyor. E, ee, müminlerin şiarıdır Allah'tan başka büyük yoktur o her şeyden büyüktür her şeyden önemlidir bunun bir tercümesi mahiyetinde bir futbol takımının bir e, yüceltilen bir şarkıcının veya e, herhangi bir şahsiyetin veya değerin değersizliğin e, ondan daha büyük yok sözleriyle ya da en büyük o ifadeleriyle gündeme gelmesi çok riskli çok tehlikeli onu tanrılaştırma eğilimi gösterebilecek bir ifadedir müminlerin sakınması gereken çocuklarının e, sakındırılması gerektiği e, hususlardan e, birileridir evet sevgili dinleyiciler bazılarının bir takım kişilerin veya grupların fikirleri ilkeleri kanunları e, değerleri sözleri en üstündür onların üzerinde güç ve otorite yoktur şeklindeki inançları onların dinidir onların ilah anlayışıdır aynı konuda alemlerin Rabbi olan Allah'ın insanlar için indirdiği hükümleri e, var ise bu hükümlere aldırmamak e, Allah'ın hükümlerini reddetmek ya da Allah'ın hükmü yerine başka kişilerin başka kurumların başka ideolojilerin başka prensiplerin hükümlerini kabul etmek e, onları daha önemli daha doğru e, diye düşünmek onları ilah haline getirmektir ee, o hükümleri ve o hükümleri uygulayanları, ee, o hükümleri e, ortaya atanları yüceltmek ve putlaştırmak demektir. Cahiliye döneminde cömertliğiyle meşhur olan Hatemi Ta'i diye biri var idi. Onun oğlu Adi, e, Mekke'den e, çıktı, e, başka ülkelere göç etti ve oralarda Hristiyan oldu. İşte Hatemi tay'inin oğlu Adi bir, bir gün boynunda altından bir haç asılı olduğu halde Medine'ye peygamberimizi ziyarete geldi. Kendisine Adi bin Hatem'in geldiği söylendi peygamberimize. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu. O ayette ehli kitabın din adamlarını Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindikleri ifade ediliyordu. Adi bin Hatem Orada okunan ayeti duyunca şöyle dedi e, peygamberimize. Ben Yahudileri ve Hristiyanları tanırım. Onlar hahamlarına ve papazlarına ibaret, ibadet etmiyorlar ki. Onları Rab kabul etmiyorlar ki dedi. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet onlar Hristiyan ve Yahudiler papazlarının hahamlarının önünde secde ederek ibadet etmiyorlar. Fakat onlar... Halka bir şeyi helal veya haram kılıyorlar. Allah'ın helal kıldığını yasaklıyorlar ya da Allah'ın yasak kıldığını helal gibi, mubah gibi gündeme getiriyorlar. Halk da din adamlarının bu hükümlerini kabul edip onlara uyuyorlar, onlara itaat ediyorlar. İşte onları ilahlaştırıp Rab kabul etmenin manası budur, diyordu Peygamberimiz. Sonra Peygamberimiz Adi bin Hatem'i İslam'a davet etti. Hristiyanların e, bu putperestliğini e, teslis akidesinin tevhid akidesiyle bağdaşmayacak yönlerini izah etti. O da Müslüman oldu. E, bu hadis-i şerif Tirmizi'nin e, tefsir babında e, kayıtlı bir e, rivayettir. Dolayısıyla sahih olduğu, kötü bir sitede e, geçen hadis e, olduğu e, bilinmelidir. O yüzden e, Allah'ın dışında hüküm koyan, Allah'ın helallarını, e, mubahlarını, müsaade ettiklerini yasaklayıp Allah'ın haramlarını meşru kılan, helal kılan, caiz kılan, normal gören, Allah'ın hükümlerine alternatif olarak hükümler koyanları yüzeleştiren, onların hükümlerini Allah'ın hükümlerine tercih eden, Allah'ın koyduğu bir hükme, bir kanuna gönül rızasıyla teslim olmayan, başka seçenekler, başka tercihler arayan kişiler, başka tanrılar arıyor, başka tanrılar, başka ilahlar ediniyor demektir. İsterse bu e, hüküm koyan insanlar Allah'ın dışındakiler peygamber olsun Hazreti İsa gibi, isterse e, Allah nazarında salih kabul edilecek, evliya kabul edilecek insanlar olsun, ister yatırlar olsun, değişen bir şey yoktur. Dolayısıyla e, Allah Allah'ı sever gibi bir insanı, bir şahsı, bir meseleyi, maddeyi e, aşırı şekilde sevip yücelten, onu ilahlaştırmış olmaktadır. Allah'ın hükmü gibi, tartışılmaz, doğru kabul edilecek bir hüküm, bir kanun, bir e, prensip, bir ideoloji e, olduğunu düşünen bir insan, e, o düşünceyi ilahlaştırmış, putlaştırmış olmaktadır. Bütün bunlar sevgili dinleyiciler, Müslümanlar açısından e, mutlaka çok önemli e, görülmeli, işimizden, aşımızdan da önemli, e, efendim tüm değerlerden önemli görülmeli ve tevhidden daha önemli bir, ...değerin olmadığı... ...o kabul edilmeyince... ...hiçbir salih amelimizin geçerli olmayacağı... ...düşünülmeli. Şirkten daha ciddi... ...bir problemin olmadığı... ...bilinçli veya bilinçsiz olarak... ...kesin bir şirke... ...düşünce veya söz olarak, tavır olarak... ...yöneldiğimizde... ...Allah'ın affetmeyeceği... ...bir suç işlediğimizi... ...manevi olarak... ...ölümle baş başa kaldığımızı... ...düşünmeliyiz ve... Ee, en fazla korktuğumuz problem e, kafir olarak ölmek, müşrik olarak ölmek, e, Allah'a şirk koşarak e, hayatımızı tamamlamak olmalı. Bu dünyamızı cehenneme döndürdü, döndüreceği gibi esas hayatımızı da e, cehennemle geçirmeye sebep olacak bir afet olduğu unutulmamalıdır. Sevgili dinleyicilerim, bugün ilah kavramını e, işlemeye e, gayret ettim. E, İnşallah sözlerimi önümüzdeki hafta tamamlamaya çalışacağım. Tüm sahte ilahlardan uzaklaşıp tek ilah olan Allah'a yönelmeyi ve ona kulluk yapmayı tavsiye eder. Allah'tan bu konuda hepimize yardım etmesini niyaz eder. Allah'a emanet ederim. Her şeyiniz hayırla olsun, güzelliklerle olsun tevhidi içeriklerle dolsun sevgili dinleyicilerim